Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Medine'ye Hazreti Musab bin Umeyr'i gönderiyordu Hazreti Musab Peygamber Efendimiz'e kısmen benzerdi Son derece yakışıklı bir mümindi Görünümünde ileri boyutta güzellik, tatlılık vardı Gönüller güzel olanı seviyordu. Hazreti Musab'ı görünce bir insan güzeliyle karşı karşıya olunduğu hemen belli olurdu. Hazreti Musab'ın konuşması bir başka güzellikteydi. Tane tane konuşurdu. Konuşmasında Peygamber Efendimiz'den izler taşır, onu çağrıştırırdı. Konuşması hikmet yüklü, anlam doluydu. Zira o bir bilgeydi. Malumat vuruş değildi, herhangi bir bilgin değildi. Manaların hasını, manaların incelikli olanlarını yakalar, onları kendi üzüne yedirir ve konuşmalarında manaları anlaşılır, en güzel bir şekilde dile getirirdi. Görüntüsü güzeldi, konuşması güzeldi. Sesi şelale gibi akan bir güzellikteydi. Asır ileri boyuttaki güzelliği ise Kur'an okuyuşundaydı. Çok etkin, çok etkileyici okurdu. Hz. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'ye bir İslam bilgesi olarak geliyor ve Medine sakinlerine İslam'ı anlatıyordu. Hz. Musab'ın anlatımlarından, özellikle o muhteşem Kur'an okuyuşundan, anlamlarını yansıtan etkin okuyuşundan dolayı İlk Müslüman olanlardan biri Hazreti Hüseyin bin Hudeyr radıyallahu andı. Namaz kılmak varlıklar aleminde insanın en ihtişamlı haliydi, en etkin haliydi. Mü'min namazda beden ve ruhuyla bir duruş içerisinde olurdu, bir kilitlenme hali içinde olurdu. Bütün varlığıyla muhtaç olduğu Rabbi Rahim'ine tüm varlığıyla yönelir, ve huşu ikliminde bir kilitlenme hali yaşardı. Namazda mümini kilitleyense ayetlerdi. Ayetler mümini alır, kendi anlamlar dünyasına götürürdü. Mümin namazdayken seyredilse, bu adam dünyadan tamamen kopmuş, bütün alâkesini kesmiş demekten insan kendisini alamazdı. Hz. Hüseyd radıyallahu an Hz. Musab bin Umeyr'in Kur'an-ı Kerim okuyuşunu dinlerken ömründe duymadığı, hissetmediği bir güzelliği, bir halaveti terennüm etmişti. Kur'an-ı Kerim'i ilk dinlediğinde içi çözülmüş, kalbini Kur'an'a bağlamıştı. Anlıyordu. Kur'an'ı okumak varoluş sırrının açılımıydı. Hayatın ve ölümün anlamını arı duru kavramaktı. Gönül ve zihin dünyasının berraklaşmasıydı. Var sancılarına bir şifa, bir deva it. İsra suresinin 82. ayetinde Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise ziyanını, hüsranını artırır buyuruluyor. Ayetler rahmet rahmet gönüllere düşüyordu gönüllere diriliş nefesi gibi geliyordu. Çorak toprakları, rahmet damlaları nasıl canlandırıyor, yeşillendiriyor, hayat veriyorsa, ayetlerde rahmet, rahmet, mümin gönüllere hayat veriyor, huzur ve sükun veriyordu. Gönüller, varoluş girdabından kurtuluyor, yörüngesine oturuyordu. Sahabe-i kiramın Kur'an'a düşkünlüğü çok ileri boyuttaydı. Namazlarında uzun okurlardı, tane tane okurlardı Anlamlarını suydumlar gibi özümseye özümseye okurlardı Hz. Hüseyd radıyallahu anh, Kur an Kur'an-ı Kerim'e düşkünlüğü çok ileri derecedeydi Kur'an okumaya doyamazdı Özellikle geceleri en büyük nimet olarak, imkan olarak bilirdi Geceleri özlemle gözetirdi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 Özellikle gecenin son çeyreğinde Medine'de müminlerin evinden dalga dalga sesler gelirdi. Sanki bir arı uğultusu gibi bir ses Medine'den semaya doğru yükselirdi. Onlar gece namazındaydılar. Kıyamları uzun olurdu. Onlar kıyamlarında ayetler okurlardı. Ayetler onları bırakmazdı. Onlar ayetleri bırakamazlardı. Ayet ayet, sure sure, Kur'an iklimine girerlerdi. Üseyd radıyallahu an bunu terennim ediyor, Kur'an iklimini yaşıyordu. Onun deruni okuyuşuna melekler teşrif ediyor, okunan Kur'an'ı dinliyorlardı. Üseyd'in atı ürkmeseydi, huysuzluk yapmasaydı, Üseyd okumaya devam etseydi, niceleri Üseyd'in gördüğü melekler topluluğunu göreceklerdi. Bir ışık şelalesi gibi Akan melekleri görmeleri Mümkün olacaktı Zira Efendimiz aleyhissalatü vesselam Onlar meleklerdi Ya Hüseydi Seni dinliyorlardı Okumaya devam etseydin Belki de insanlar da göreceklerdi Gözlerden saklanmayacaklardı Buyuruyor Müminin hayatının kıvamı Rabbani bir hayattaydı Rabbani iklimdeydi Kulluğu duya duya yaşamasıydı Mü'min gönüller Kur'an'a yakın olmalıydı Kur'an ikliminde olmalıydı Dilinden ayetler telaffuz edilmeliydi Dilinden gönlüne ayetler akmalıydı Kalp ayetlerle yer yer huzur ve sükun iklimine girmeliydi Yer yer ürperme, korku anaforuna girmeliydi Muşlu ayetleriyle kalbi kıvamı yakalamalıydı. İnzar eden, uyaran, tehlikeleri işaretleyen ayetlerde de endişelere, korkulara girmeliydi. Rabb-i Rahim'in emirlerini hayat haline getirmeliydi. Evini Kur'an iklimine dönüştürmenin çabası içerisinde olmalıydı. Aile bireylerinin her birine sağlıklı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğretmeliydi. Yer yer, Mü'min hanesinde saf halinde Bütün ailesiyle namaz iklimine girmeliydi Sahih-i Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim Dünya hayatında Onunla amel edenlerle Onu hayat haline getirenlerle birlikte Huzura gelecektir Bakara ve Alimran sureleri Önde yer alacak Kendilerini okuyan ve amel edenleri Savunacaklardır buyuruyor Kılıç yarası mı Dil yarası mı daha etkindi Elbette dil yarası Sözün açtığı yara Kılıç yarasıyla kıyaslanamayacak Ölçüde çok daha etkindi Kılıç yarası Belli bir süre içinde iyileşebilirdi Ama dil yarası Yıllar geçer de insanın içinde hala bir Ukta gibi dururdu Söz ne kadar etkindi Söz ne kadar canlıydı Yıllar geçse Koca bir ömür gerçekleşse Söz hala içeride yaşıyor Ve yakıyordu Bu söz Rahman-ı Rahim'in sözü olursa Ayetler olursa Sureler olursa Elbette onlar Sonsuzluk arz ederdi Arz ediyordu Ayetler Varlıkların arkasındaki Kadiri mutlaka anlatıyordu Mülkün, sahibini anlatıyordu. Ayetler, insana anlatıyordu. Onun hayatının anlamını anlatıyordu. Ayetler, ölümü, ölümle başlayan ebedi, sonsuz hayatı anlatıyordu. Cennetleri, cehennemleri anlatıyordu. Ayetler, toplumları anlatıyordu. Toplumun hayatında yaşaması gereken esasları anlatıyordu. Ayetler, Rahman ve Rahim'in çevresinde dönüyordu. Kul en çok Rabbi Rahim'ini bilmek istiyordu. Ayetlerse en çok Rabbi Rahim'i anlatıyordu. Ayetler Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini, hikmetlerle, anlamlarla dolu oluşunu anlatıyordu. Müşriklerin, inkarcıların bugününü ve yarınki asıl hayattaki hallerini anlatıyordu. Ayetler Müminlerin berrak inançlarını, fert, aile ve toplumsal hayatlarının ilkelerini öğretiyordu. Geçmiş ümmetlerin yaptıklarını, yaşantılarını ve akıbetlerini, sonlarını dile getiriyordu. Ayetler gökyüzüne defalarca dikkatleri çekiyor, yeryüzüne ve yeryüzündeki sayısız nimetlere işaret düşüyordu. semadan inen yağmurlarla toprakların canlılışı, çiftlerin yaratılışı, suların kaldırma gücüyle gemilerin gidişi, sırtlarında mesafeler kat edilen binek hayvanları ve daha nice manaları öğretiyordu. Akli Selim içire olanlar için gönüller imanla doluyordu. Akli Selim'den kalbi serime, sonra da zevki serime geçiliyordu.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 İbrahim Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerinde Elif, Lam, Ra. Ey Rasul! Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, nura, aziz ve sonsuz hamd elek olan Allah'ın yoluna çıkarmak için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi onundur.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 işte onlar derin bir sapık içindedirler buyruluyor Kur'an-ı Kerim açık kalplere, önyargısız gönüllere yol gösteriyordu. Nefsin binbir tuzaklarına işaret ediyor ve tuzaklardan kurtarıyordu. Mü'min her gün Kur'an-ı Kerim'le beraberdi. Ayetler okurdu, ayetler üzerinde düşünürdü ayetlerin ortaya koyduğu hayatı yaşamaya çalışırdı. Mü'min, Kur'an-ı Kerim'den uzak düştüğünde, hayatında pörsümeler, kararmalar, miskinlikler, meskenetler başlardı. Nefsin ve çevresinin etkisinde kalmaya başlardı. Kur'an-ı Kerim'den uzak düşmenin olumsuz hallerine düşar olurdu. Hayatı ayet ayet örmek vardı. Sure sure yaşamak vardı. Bir süreyi anlamak için günleri, ayları vermek vardı. Anladıklarımızı hayata yansıtmak vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.